günahlarımızı mağfiret etsin, sevdiği amelleri sevmeyi, sevdiği insanların sevgisini versin. Ve mahşer yerinde, kimi yüzlerin ağaracağı, kimi yüzlerin kararacağı bir yerde, Allah yüzleri ak olanlardan eylesin. Bizi de, neslimizi de, tevhid ehli insanlardan eylesin. Kardeşlerim, geçen hafta sizlere, Allah Resulullah'a salat ve selamı anlatıyordum. Anlatma sebebimse sohbetin başında da dediğim gibi insanlık Allah Resulullah'a salat ve selam gibi bir örneğe, bir numuneye nedir? Muhtaçtır. Örnek alacak bir şahsiyet önümüzde olmayınca insanların da baka baka kendini düzeltecek bir ortamı da neaptır? Doğmuyor. Bunun yanında Müslümanların bir de ihlatsız, sammiyetsizliklerine baktığımızda, ordum duymazlıklarında bu sefer Müslümanlar sadece lafta inandım deyip özde, yaşantıda ve davranışta İslam'ı ne yapmıyor? Hal ve hareketler insanlarda oluşmuyor. İşte bu yüzden Aleyhisselatü Vesselam'ın diğer peygamberlere verilmeyen özelliklerinin üzerinde durarak peygamberimizi Tanıtmaya çalışmıştım. Bu hafta ona devam edeceğiz inşallah. Allah bana anlatma, hepimize de güzel bir anlayış versin kardeşlerim. Yine yaşamış olduğumuz ortamda Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselamı gereği gibi insanlar ne yapamıyor, tanıyamıyor. Kimi giyin işinden. Kimi görünüşünden, kimi ise zikirlerinden veyahut bazı hal ve hareketlerinden alıyor. Ama Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı bir bütün olarak alıp ne hayatına geçiren Müslüman bir topluluğu var, ne de hayatına geçirmeye çalışan insanlar var. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu zamanda gelseydi şöyle yapar, böyle yapar, şöyle yapmazdı gibi birçok ifadeleri ne yapıyorsunuz duyabiliyorsunuz ve bu türlü insanların sözleri oldukça ne yapıyor çoğalıyor. Bu onun zamanı değil de zamanın onu biçimlendirip şekillendirdiği iddiasını etmektir ki o da zamanlarda nedir üstündür. Kardeşlerim Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hiçbir zaman zamanın mahkumu değildir. Zaman onu anlamaya mahkumdur. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu zamanda gelseydi biz masaya yatıralım ne yapardı ne yapmazdı. Önce bu soruları bir soralım. O gün Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam geldiğinde ne yaptıysa bugün de gelseydi ne yapardı? Aynısını yapardı. O gün şirkle, küfürle nasıl mücadele etmişse, ölene kadar yani ahirete intikal edene kadar nübüvvetini nasıl yerine getirmişse, bugün de ne yapardı? Aynısını yerine getirirdi ve evvela farziyetler değildi hakikatlerle uğraşmak gerekir. O zat kendi zamanında gelmiş ve gereken neyse onu ne yapmıştır? Yapmıştır. Salatü selam onun üzerine olsun. En azından bazı şeyleri anlama ve anlatmak için sıkılarak da olsa bu gibi şeyleri söylemek mecburiyetindeyim kardeşlerim. Çünkü bunlar masumca da olsa bu ifadeleri toplulukta ne yapıyorsunuz, görebiliyorsunuz ve hele hele kutlu doğumu haftası adı altında peygamberimizi sadece bir güne veya bir haftaya anmakla ne yapıyorlar? sıkıştırıveriyorlar. Peygamberimiz olsaydı şöyle yapardı diyorlar ve Allah Resulü bu zamanda gelseydi bakın söylenen sözlere bakın. Pantolon giyer, işte bizim gibi olurdu veyahut şöyle olurdu, böyle olurdu. Bunlar İslam'ı hazmedemeyen insanların sözleridir. Eğer İslam'ı hazmetseler Peygamberimizin bir sünneti var. Ve bize bıraktığı iki ağır emanet var. Ona bakan gerçeğe ne yapar? Anlar. Eğer bugün yaşasaydı şöyle yapar, böyle yapar diyen insanlar dini ne yapamamışlardır? Anlayamamışlardır. Ve bunlar aynı zamanda Peygamberimizin sünnetini inkar eden, kafalarına göre bir din oluşturan insanlar olmuşlardır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu zamanda gelseydi ne yapar, neyi yapar, ne yapmaz ve neyi yapmazdı? Bizim bu tür gelen insanlara soracağımız sorular bunlar kardeşler. O yine peygamberlik yapardı. Onun nasıl ki gelişi geçmiş zamanda olmuş, ne yapması gerekenin en alasını ve numunesini yapmışsa, bu zamanda gelseydi emredileni yapar ve bize yine ne olurdu? Bir de örnek olurdu. Evet kardeşlerim, Allah hepimize hayır versin. Bu konuda çok çok e, konuşmak istemiyorum. Çünkü e, çok zıt noktalardır. Ama maalesef yaşamış olduğumuz toplumda insanlar ameli bırakmış, tamamen bu tip fıtri meselelerle uğraşarak Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı bir şeylere ne yapıyorlar, e, benzetiyorlar. Düşünün Aleyhisselatü Vesselam şu dünya denizinde insanlık gemisinin her zamanda şaşmaz, şaşırmaz, şaşırtmaz pusulasıdır. Onun zamanında pusula kuzeyi gösteriyorken bugün güneyi mi gösteriyor? Hı? Doğuyu gösteren pusula bugün batıyı mı gösteriyor? O günkü pusula yönlerini nasıl gösteriyorsa, bugün de kullanıldığında nedir? Aynı gösteriyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Pusula nasıl şaşmaz, şaşırtmazsa Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da o günden beri insanlara ne yapmıştır? Rehber olmuştur, şaşırtmamıştır ve şaşıranların yolunu ne yapmıştır? Doğruya çevirmiştir. Evet. Salatü selam onun üzerine olsun ve bizi de ona Rabbim hayırlı ümmet kılsın kardeşlerim. Evet. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın özelliklerine baktığımızda geçen hafta kaldığımız yerden devam edecek olursak aleyküm selam ve Yaşar hoş geldiniz. Biliyorsunuz aleyhissalatü vesselam Mekke'den ne yapıldı? Canına kast edildi. Atıldı. Nereye gitti? Medine'ye. Medine'ye geldiğinde Medine'de bir su akardı kardeşlerim. Bir başından akar bir başından dururdu. Bir beldede eğer su akar değilse, duran bir suysa ne yapar? Koku yapar, hastalık yapar ve salgın hastalıkların ne olmasına? Çıkmasına sebep olur. Hatta buhar yokyan kardeşler Humma ile alakalı bölümünü hatırlayacak olursa Ebu Bekir ve Bilal Medine'ye geldiklerinde Humma hastalığına yakalanıyorlar. Ve ikisi de öyle yüksekten ağıt yakıyorlar, beyitler koyuyorlar ki okurken ben bayağı bir güldüm. Yani bir daha Mekke'yi göremeyeceklerini yani öyle bir şiddetli ateşten hastalığa bürünmüşler ki her gelen bu hastalığa yakalanır. Bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Medine'ye geldiğinde Mekke müşriklerine ne yapıyor? Beddua ediyor. Neden? Çünkü Mekke'nin suyu tertemiz havası nedir? Çok güzel. Ama Medine'nin suyu acı, içilmeyecek vaziyette ve havası pis. Geleni ne yapıyor? Haftalandırıyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Rabbine dönüyor. Ya Rabbi, Mekke'yi sevdirdiğin gibi bana Medine'yi de sevdir. Mekke'nin suyunu nasıl temiz, leziz kılmışsan, buranın suyunu da böyle ne yap? Tatlı kılın. Burayı hastalıklardan temizde ve salgın hastalıklar tavun gibi, veba gibi buraya ne yapma? Sokma diyor. O günden beri Medine'de hiçbir salgın hastalık yok biliyor musunuz? Hiçbir. Bu da peygamberimize verilen özelliklerden neymiş? Bir tanesiymiş. Salgın hastalık oraya ne yapmıyor? Girmiyor. Başka? Oraya Deccal'ın yeryüzünde ayak basmayacak, hiçbir yere ne yapmayacak? Kalmayacak. Ama iki yere ne yapamayacak? Giremeyecek. Birisi Mekke, birisi de Medir. Medine. Ama Medine'nin sınırından dönecek. Ordusunun çokluğundan Medine'de birçok ev yıkılacak. Oradaki ümmet ne zannedecek? deprem oldu zannedecek. Ama o ordusunun çokluğundan artık ordusunun yani yorum yapmak istemiyorum. Ha, bugünkine bakarsan tankıydı, topuydu olabilir. Sadece evler yıkılacak. Bu da peygamberimize verilen özelliklerden bir tanesidir. Yine kardeşlerim İbn Abbas'tan gelen rivayette Allah kendisinden razı olsun. Bir kadın hastalığa tutuluyor ve eğer Allah bana şifa verirse mutlaka gidip Beytül Mahdis'te namaz kılacağım diye Kadın ne yapıyor? Evet. Nezlediyor. Neticede kadın iyileşiyor. Sonra gitmeye hazırlanıyor. Derken Aleyhisselatü Vesselam'ın hanımı Meymune gelerek ona selam veriyor ve kadın meselesini Meymune annemize anlatıyor. Meymune annemiz ona otur da yaptığın yemeğe ye, Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın mescidinde namaz kıl. Çünkü ben Aleyhisselatü Vesselam'dan işittim. Şu mescidimde kılınan bir namaz, başka mescitlerde kılınan bir namazdan faziletlidir. Yalnız Kabe hariç buyurmuştur. Evet. Bu da peygamberimize özeldir. Yine kardeşlerim Aleyhisselatü Vesselam'ın ile evi arası cennet bahçelerinden nedir? Bir bahçedir hacca gittiğimizde ümreye gidenler bilirler. Şunu mescidin ilk yapılan mescidin duvarı olarak kabul edin. Şu anki mescidin minberi şurası. Allah Resulü Aleyhisselatü ve Esselam'ın da yattığı oda şurası. Ayşe annemizin yattığı yani şu anki. Şurası da hutbe verdiği yer. İşte cennet bahçelerinden bir bahçe denilen mevki şurası. Çok az bir yer zaten. İşte burası cennet bahçesinden bir bahçe diyor. Hacca, umreye giden Müslümanlar işte şu azıcık bir yerde namaz kılmak için can atıyorlar. Gerçekten burada çok izdiham yaşanır. Ben bir sefer boş buldum. Tam kıldım ikinci rekatta neredeyse ölüyordum. Pakistanlılar bir bastı. Yani canımdan oluyordum iki rekat namaz kılayım. Diye. Evet. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a bu da nedir? Kendisine hak verilmiştir kardeşler. Ahiret hayatında diğer bütün peygamberlerden ayrı olarak Aleyhisselatü Vesselam yeryüzü yarıldığında ilk çıkacak ham sancağı verilecek ve kıyamet günü ilk elbise giydirilecek insandır. Bu da kendisine verilen özelliklerden bir tanesidir. Evet, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam insanlar diyor o gün suğura üfürüldüğünde aynen bir suyun üzerinde mantarların bittiği gibi ne yapacak? İnsanlar dirilecekler. Çırılçıplak ve sünnetsiz olarak mahşer yerine doğru ne yapacak? İnsanlar akacak. Ayşe annemiz diyor ki Ey Allah'ın Resulü insanlar o gün utanmazlar mı? Sıkılmazlar mı? Birbirlerine bakmazlar mı? Ya Ayşe o gün diyor insanların öyle derdi ki kimse kimsenin yanındakinin farkına ne yapamayacak? Varanmayacak diyor. İşte o günde kardeşlerim insanlar e, mahşer yerinin o o e, Artık Allah Azze ve Celle'nin gadabı, mahşer yerinin kalabalığında Rabbimiz'in gadabından korkacaklar. Adem Aleyhisselam'a gidecekler. Nuh Aleyhisselam'a gidecekler. İbrahim Aleyhisselam'a, Musa Aleyhisselam'a, İsa Aleyhisselam'a ve en son kime gelecekler? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a gelecekler. İşte makamı Mahmud'un verildiği kimdir? Allah Resuludur. Çünkü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki bütün peygamberler dualarını dünyadayken ne yaptılar? Kullandılar. Bense ümmetim için ahirete ne yaptım? Sakladım diyor. Ama burada bize düşen de bir görev var. Ezan okunduğunda müezzinin sözlerini ne yapın? Takip edin. Arkasından ne yapın? Vesile'yi okuyun. Kim vesile'yi okursa şefaatim muhakkak ona ne olacak vacip olur inşallah diyor. İşte Allah Azze ve Celle makamı Mahmud'u kendisine özel ne yapmıştır? Kılmıştır. O da Peygamberimizin özelliklerinden bir tanesidir. Peki, bugün Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a şefaat ya Resulullah sözünü söylerler mi? Şefaatı Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan istemek lazım? Yoksa Allah'tan mı? büyük sünnetin itikadı nedir kardeşlerim? Şefaat ölümsüzden istenir. Ölümlüden istenmez. Ama birçok mesela nas vardır. Aynen vesile duası olduğu gibi veyahut birçok naslarda veyahut Allah Resulü Aleyhisselatü has Enes geliyor. Ey Allah'ın Resulü bana orada şefaat eder misin? Yardım eder misin? Evet. Seni nerede bulayım? İşte şu üç yerde beni ara. Mizanda, terazide. Veyahut Ayşe annemizin özel istekleri var. Bu tür ifadeleri getirerek bazı taifeler şefaat ya Resulullah sözünün caiz olduğunu gündeme getirirler. Caiz değildir. Şefaat ancak Allah'tan istenir. Şefaat ancak Allah'ın izin verdiklerine ve Allah'ın izin verdikleri de izin verdiklerine yapabilir. Biz dua ederken nasıl ederiz? Ya Rabbi, şefaat edileceklerin arasına bir de kalp Aleyhisselatü Vesselam'a vereceğin yetkide şefaat edileceklerin arasına bizleri de yaz diye ne yapabiliriz? Dua edebiliriz. Ama şefaat ya Resulullah diyemeyiz. Şimdi her bidat sünneti ne olmuştur? katil olmuştur. Bugün şimdi ezan okunuyor. Bakın. Ne derler hemen? Yakınlarımıza bakışın. Aziz Allah. Şefaat ya Resulullah. Sana böyle ederler böyle gözlerine sürerler. Bakın bunu okuma veyahut bunu yapmak için bir e, ilim tahsilini atmamışlar yapmamışlardır. Ama bunu gidin hep yaşlılarda, sakallılarda ne yaparsınız görürsünüz. Veyahut bir şey olsa böyle derler. Yani bunu hep istem adına yaparlar ama doğrusu nedir? Ezan okunduğunda müezini takip edeceğin arkasından da vesileyi ne yapacak? okuyacak. Maalesef kardeşlerim, hak olan ifadeler yer bulmamış, batılsa hakkı ne yapmış yerine geçmiştir. Ve yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, kıyamet günü Adem oğlunun neyidir? Seyyididir. Bugün salavat okurken namazda bazı fırkalar, Allahümme salli ala Muhammedin ve ala, Buraya Seyyidina ifadesinde ne yaparlar? Eklerler. Bu nedir? Bir bidattır. Neden bidattır? Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu sözü ne yapmamış? Söylememiş. Sahabe bunu namaz kılarken ne yapmamış? Söylememiş. Fakat Seyyidina kelimesini buraya niye sokmuşlar? Ben kıyamet günü Ademoğlunun seyidiyim, O makam bana ne yapılacak? Verilecek diyor. Ama dünyadayken Birisi seyyidiniz için ayağa kalkın dediğinde ne diyor? Ben Abdülmuttalib'in oğlu, güneşte taş üzerinde et kurutup yiyen bir koca karının oğluyum demiştir. Ve ben Allah'ın Resulüyüm. Bana bunun dışında bir sıfatla ne yapmayın? Yaklaşmayın demiştir. Yani o ahirette verilmiştir fakat yo, olmaz. O ahirette verildiyse biz dünyada da bunu ne yapalım? Katalım demişler. Ve her namazda bu kelimeyi ne yapmışlar? Sokmuşlardır. Ve öğretirlerken de doğru mu, yanlış mı öğrenirken Müslümanlar ne yapmazlar? Analiz yapmazlar. Seyyidina kelimesi salavat-ı şerifte nedir? Yoktur. Bu bir bidattır kardeşlerim. Allah hepimize hayır versin. Yine kardeşlerim cennette ilk şefaat eden cennetin kapısını ilk çalacak olan Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dır. Kıyamet günü cennetin kapısına gelir. Açılmasını ister. Kapıdaki görevli melek sorar. Kim o? Ben Muhammed der. Melek der ki tamam ancak senin için bu kapı atılacak denir ve kapı sonuna kadar ne yapılır? Açılır. Bu da Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a verilen özelliklerdendir kardeşler. Evet. Ve kıyamet günü peygamberler içinde tabisi en çok olması ve ümmetinden yetmiş bin kişinin hesapsız cennete girmesi yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a verilmiş özel hallerdendir. ve Vesselam bunu anlatırken Bukhari Müslim'de gelen ukka hadisini hatırlayacak olursanız Ey Allah'ın Resulü diyor dua et diyor Allah beni onların arasına kalsın hesapsız girecek yetmiş bin Allahü Selam ve Selam, sen onlardansındır. Hemen birisi daha kalkıyor. Ey Allah'ın Resulü, bana da dua et, bu, bu kaşesini geçti diyor. Allah bizi de neslimizi de o topluluktan e, katsın, onların arasına katsın kardeşlerim. Çünkü onlar e, ayın 14'ü gibi yüzleri parlak, bembeyaz cennete girecek insanlardır. Allah bizleri onlardan kılsın. Yine kardeşlerim, Allah Resulü aleyhisselatü vesselam kıyamet günü diğer ümmetlere hem Allah Resulü hem de bizler şahitler kılınacağız. Nasıl şahitler kılınacağız? Allah Azze ve Celle Nuh aleyhisselamı çağıracak. Kavmiyle birlikte. Ey Nuh sen bu kavmine tebliğ ettin mi? Nuh Aleyhisselam diyecek ki evet ettim. Ama Nuh Aleyhisselam'a kaç kişi inandı? 13 kişi. 950 sene peygamberlik yaptı. Ümmeti ne yapacak? Helak'ı gördü. Hayır. Bize gereği gibi tebliğ etmedi diyecektir Allah Azze ve Celle Nuh Aleyhisselam'dan şahit istediğinde Nuh Aleyhisselam kimi şahit gösterecek? Muhammed ve onun ümmetini. Ve ayetlere baktığımızda Ey Muhammed diyor, sen biz bunları sana anlatırken sen onların yanında değildin diyor. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ve onun ümmeti, geçmiş ümmetlere de aynı zamanda nedir? Şahitlerdir. Bugün insanlar oturuyor, Maymun'dan geldik, işte şundan geldik, bundan geldik diyorlar. Doğru. Dedikleri doğru. İnkar eden kavimler muhakkak. inkar edenlerin sıfatlarına bir şekilde Ürünecekler. Kur'an'ı inkar etmelerinin yani Kur'an'ı gündemden çıkarabilmek için bunlar tekamül sisteminin ne yapıyorlar? Peşine gidiyorlar. İyi bir Kur'an okuyucusu anasının, babasının kim olduğunu bilir mi? Nereden geldiğini, nasıl yaratıldığını, nereye gideceğini ve kimin kulu olduğunu ne yapar? Bilir. Sırf bu tip sistemlerle yaratılan kulları Allah'a gereği gibi kulluk yapamasınlar diye kafa karıştırıyorlar kardeşler. Yani Darwin bile yani Yahudi birisidir bu Darwin teorisini çıkaran o Darwin. O bile onun doğru olmadığına inanıyor. Soruyorlar neden yapıyorsun? E karşısında Kur'an'ın bir alternatifi yok ki diyor. Bunun daha iyi bir alternatif onu savunalım diyor. Yani onlar dahi ne yapmıyor? Bunun doğruluğuna inanmıyorlar kardeşlerim. Allah hepimize hayır versin, hayırdan ayırmasın. Ama onların başka bir hinlikleri daha var, İsrailoğullarının. Onların soyu babadan değil, nereden türer? Anadan türer. Çünkü babadan türerse soyları ne yapılacak, Belli olacak ki şeytanlıkları hemen çıkacak, bu Yahudi diyebileceksin. Ama anadan türedikleri için hangisinin Yahudi olduğunu bilemiyoruz. Evet. Rabbim hepimize hayır versin kardeşlerim. <gülüyor> Peygamberler içinde ümmetiyle Sırat Köprüsü'nden ilk geçen Allah Resulü Aleyhisselatü ve Selam ve onun nedir? Ümmetidir. Allah Sırattan şimşek gibi geçenlerden eylesin. Biliyorsunuz kıyamet günü Sırat Köprüsü cehennemin tam ortasına kurulacak. Kıldan ince, kılıçtan keskindir. Ve insanlar oradan geçmeye zorlanacak. Allah Resulü ve Vesselam onun diyor üzerinde kenarlarında sağdan dikenine benzer birçok çengeller vardır. İşte kim ne günah işlemişse o çengelleri atacak ve onu ne yapacak? Yakalayacak, aşağı çekecek. Günahın nispetinde kaldıktan sonra ne yapacak? Çıkacak ve yoluna devam edecek. Allah şimşek gibi Geçenlerden iyilesin. Ama tabii günümüzdeki Şeyh Efendiler kendileri kendilerini haşa Hristiyanlar gibi Allah'ın oğulları olarak gördükleri için Vatikan'daki Papas kendini nasıl Allah'ın oğlu görüyorsa bizim tasavvuf Şeyhlerimiz de kendilerine görüyorlar Allah'ın oğlu neticesinde haşa. Çünkü Allah'ın cemalini göremeyen şeyhlik ne yapamaz? İddia edemez. Ve müritlerini sırattan nasıl geçirecek bunlar biliyor musunuz? He? Cebine hani kipit kutusunun içine o çöpler nasıl giriyorsa e, müritler de tabi bir şeyhin yanında küçücük kalacaktır. Onlar cebine koyacak. hepsini oradan ne yapacak? Geçiriverecek. Onlar da müritlerini ne yapıyorlar? Bu şekilde kandırıyorlar. Halbuki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir gün Ayşe annemizden otururlarken azap ayetlerini okuyor Ayşe annemiz. Siz diyor peygamberler diyor, yarın diyor hanımlarınızı hatırlar mısınız diyor. Yani orada yardım eder misiniz diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ayetten o kadar mütesir olmuş ki ya Ayşe diyor Bugün diyor, herkesin diyor, öyle hali var ki kimse kimseyi diyor hatırlamayacak, görmeyecek bile. Diyor. Düşünün kardeşlerim, Ayşe annemize Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam böyle cevap verirse, yani bunlar kendilerini nerede görürler? Evet. Yine Allah Azze ve Celle, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a kevser vermiştir. Kevser havuzu çok büyük, suyu çok tatlı ve onun maştabaları gökteki yıldızlar gibidir. Ümmet hesapta iyice terleyecek, dilleri bir karış dışarı çıkacak ve serinlemek için nereye gelecekler? Kerser Havuzuna. Oraya geldiklerinde bir münadi uzak olsun onlar diyecektir. Kim? Kim uzak olacak? Sünnete imtina etmeyen, geri duran Allah Resul diyecek ki Ya Rabbi onlar benim ümmetin. Onlar senin ümmetin ama senden sonra ne bidatlar çıkardı. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam uzak olsun onlar diyecek. Ve onlar o havuzdan ne yapacak? Uzaklaştırılacak. Hani bugün bazı insanlar ya ben işte şu mezhebe göre namaz kılıyorum. Ya şu mesele göre oruç tutuyorum. Ya benim orucum kabul oluyor mu? Benim namazım kabul oluyor mu? İşte cevabını orada öğrenecekler. Kevser havuzunun Kenarında bunu ne yapacaklar? Öğrenecekler. Sus kalarak. Orada öğrenecekler. Çünkü hadis-i şerifte kardeşlerim, Allah Resul diyor ki vesselam, ben size iki şey bıraktım. Biri Allah'ın kitabı, birisi de benim sünnetim. Bunun ikisi kevser havuzuna kadar asla birbirinden ne yapmayacak? Ayrılmayacak diyor. Demek ki kevser havuzuna gelen Ayrılıp ayrılmadığını şüphesi varsa orada ne yapacak? Görecek, Görecek ama yani testi kaybedecek. Evet. Diğer peygamberlerin iştiraf ettiği ve ümmetinden ayrı ve Vesselam'ın bazı özellikleri vardır ki ümmeti olmaksızın onu sevmenin farz oluşu Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a ne yapılmıştır? Farz kılınmıştır. Ömer, Allah kendisinden razı olsun. Anam, babam sana ne olsun? Feda olsun diyor. Olmadı diyor. Ne olacak? Nefsimde. Nefsimde ey Allah'ın Resulü feda olsun deyince şimdi ne oldu? Şimdi diyor. imanın ne oldu? Tamam oldu diyor. Ve yine ayeti kerimede, Tevbe 24'te Ey Muhammed de ki babalarınız, oğullarınız, kardeşleriniz, eşleriniz, kabiliniz, elde ettiğiniz mallar kesap gitmesinden korktuğunuz ticaret, hoşlandığınız evler eğer size Allah'tan ve onun Resulundan veyahut Allah yoluna cihattan daha sevimli geliyorsa Allah'ın emri gelinceye kadar bekleyin. Allah fasık olan bir kavme hidayet edici değildir. Bakın dikkat ederseniz ayette Allah ve Resulü'nün sevmenin farz olduğunu neyi var? delili var. Her şeyin üzerinde sevmemiz gerekiyor. Bu da kardeşlerim, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a ne yapılmıştır? Özel kılınmıştır. Diğer peygamberlere böyle bir kayıt ne yapmamış? Gelmiştir. Evet. Ümmetinden ayrı olarak Allah Azze ve Celle'nin onu insanlardan koruması ile Aleyhissalatü Vesselam'a bu ne yapılmıştır? Özel kılınmıştır. Hani usul olarak anlatırken itibar lafsın nedir Sebebin itibar lafsın e, nedir Sebebin hususiliğine değil. Bunu işlerken Ramazan'da bir ayet işlemiştik. Hatırlıyor musunuz? E, maide 67. Ey Resul indirdiğimi tebliğ et. Allah seni korur. Korkma diyor. Sana Rabbim'dan indirileni tebliğ et. Eğer bunu yapmazsan nübüvvetini yerine getirmiş sayılmazsın diyor. Burada ayeti kerimede Allah Azze ve Celle Resul'unu koruyacağını ne yapıyor? Beyan ediyor. Burada bedenini mi? Hayır. Dinini koruyacağını. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bedenine çok saldırı olmuş. Ve gerçekten çok eziyetlere ne yapmıştır? Maruz kalmıştır. Bu usulü şöyle bir hatırlayacak olursak itibar lafsın lafzın nedir Sebebin hususiliğine değil. Neydi bu? Ey Resul indirdiğimi tebliğ et. Eğer bunu yapmazsan nübüvvetini yerine getirmemiş olursun. Allah seni korur. Allah kafir olan bir kavme Hidayet edici değil. Şimdi peygamberimiz öldü mü? Vefat etti. Bu ayet var mı? Evet. Var. O zaman bunu nasıl umuma çıkarabiliriz? peygamberimize has mı bu ayet? Değil. Bütün ümmete has mı? Has. Şimdi gelelim. Allah Resulü kul mu? Kul. Ey kulum indirdiğimi tebliğ et. Eğer bunu yapmazsan kulluğunu ifa edemezsin. Allah seni korur. Korkma. Sen anlar. Kafir olan zaten ne yapmayacaktır? Anlamayacaktır. Ama sen görevini ne yapacaksın? Yerine getirmek zorundasın. Evet. Bu da peygamberimize <gülüyor> koruma ne yapılmıştır? Has olarak gelmiştir kardeşlerim. Rabbim hepimize hayır versin. Hayırdan ayırmasın. Yine ümmetinden ayrı olarak cinden arkadaşının Müslüman olması ve bu da Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a has kılınmıştır. Bunu da Müslüm'deki ifadesine baktığımızda iki tane rivayet vardır bu konuda. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın cinlerin kabilesine gidip onlara dinini anlatması ve onların da Müslüman olması vardır. Bu konuda mutezile çok itiraz etmiştir. İtiraz etmesinin sebebi kardeşlerim, Allah kendisinden razı olsun. İbn Abbas biliyorsunuz Kur'an'ın tercümanıdır. Allah Resulü ne cinlerle konuşmuş ne de onlara tebliğ etmiştir gibi bir ifadesi vardır. Ama Allah kendisine rahmet etsin. İbn Abbas bu olayı ne yapmamıştır? Görmemiştir. Görmediği için de bu sözü söylemesi bir insana nedir? Gayet doğaldır i̇bn Mesud demiştir ki cin gecesinde Allah Resulü'ndan beraberdim. O onların yanına gitti. Onlara dinini anlattı. Hatta bize de nasihatlarında ne dedi? Kemikten istinca etmeyin. Hayvan tersleriyle istinca etmeyin. Çünkü bunlar cinlerin ve onların bineklerinin nedir? Yiyecekleridir. Bu kadar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hem insanlara hem de cinlere ne yapmıştır? Peygamber olarak gönderilmiştir. Onlara da tebliğ etmiştir. Bu da Allah Resulü'ne has kılınan, özel kılınan meselelerden bir tanesidir. Burada Süleyman Aleyhisselam'la karıştırmayın. Süleyman Aleyhisselam'ın zamanında cinler onu neydi? Emrine verilmişti. Köleleriydi. Ama Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmetidir. Anlatabildim mi? Fark burada. Yani ister iman eder, isteyen küfreder. Hatta gelen nakillerde Urfa tarafının bildiğimiz şu bizim Urfa'nın e, ahalisin o tarafın cinleri Allah Resulü'ne geliyorlar ve onlarla Allah Resulü gidiyor onlara dinini anlatıyor ve onlardan Müslüman oluyor. Yani bu tarafın şeyi nakil olarak böyle gelir. Evet. Yine ümmetinden ayrı olarak rüyasında görenin hak olarak onu rüyada görmesi ve şeytanın asla Allah Resulü'nün kılığına girememesidir. Bu da peygamberimize nedir? has kılınmıştır. Ki bu dersi yapmamızın sebeplerinden birisi de bu. Geçen hafta e, dikkat ederseniz Aleyhisselatü Vesselam'ın şekli ve şemalini ne yaptım? Sizlere tanıttım. Ki rüyaya da girse aynı o şekilde peygamberimizi ne yapacaksınız? Göreceksiniz. Adam geliyor şimdi ben diyor peygamberimi gördüm. Nasıl gördün? Fotelliydi işte siyahtı, beyazdı, sakalsızdı, bıyıksızdı, işte güzel takım elbise giymişti. Ben sen şeytan görmüşsün. Olur mu diyor ben Allah Resulü'nü gördüm. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'ı gören aynen onu ne yapar? O günkü şekliyle şemaliyle görür. Sohbetin başında da dediğim gibi bugün yaşasaydı işte pantolon giyerdi, şöyle olurdu, böyle olurdu diyenler rüyalarında da peygamberimizi aynı kafa inançlarına göre ne yapıyorlar? Görüyorlar. albikonların gördüğü nedir? Şeytandır. Bugün tasavvufa girenlerin çoğunun veyahut e, tasavvufa girmek için böyle kapı kapı dolaşanların rüyadan etkilendiklerini görürsünüz. Ne görürler rüyalarında? Aksaçlı, ah saçlı, ah sakallı, yüzü pirifani birini görmüştür. İşte ona bir şey demiştir. Veyahut atmıştır ateşi gelmiştir falan yere konmuştur. Artık orayı delinin beklediği gibi ne yapar? Bekler. Artık kısmet oraya gelmiş tipinde halbuki saç sakal ağarınca İslam'da ne var? Kanun var. Yahudi ve Hristiyanın saç sakalı ne yapmazlar? Kınalamazlar. Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam'ı rüyasında kim görürse onun suretinde görmek zorundadır. Tıpatıp öyle görmek zorundadır. Öyle değilse görülen peygamber nedir? Değildir. Gördüm derse hadis-i şerifte ne diyor? Kim beni görmediği halde veyahut da benim söylemediğim bir sözü söylerse cehennemdeki yerine ne yapsın? Hazolarsın diyor. Yani Peygamberimizi gördüm diye iddia ederse o insan da aynı zamanda cehennemi şöyle dolaşır. Evet. Yine kardeşlerim ümmetinden ayrı olarak onun sesinin üstüne sesin yükseltilmemesi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a ne yapmıştır? Has kılınmıştır. Hucurat suresinin nuzul sebebi nedir? Bunlardan bir tanesidir. Allah Azze ve Celle Ey iman edenler seslerinizi peygamberin ses üzerine yükseltmeyin. Farkına varmadan ne olur? Amelleriniz boşa gider diyor. Bu ayeti İslam alimleri bugüne getirmiştir. Bugün de Allah Resulü s.a.v. bir emri, bir nehin üzerine birisi bir söz söylemeye çalışır onu geriye atmaya çalışıp inkar ederse, o da amelleri ne yapar? Boşa gider demişlerdir. Allah onlardan razı olsun. Evet. Yine kardeşlerim Peygamberimizin bir özelliği vardı. Bugün biz yattığımızda gözümüz uyuduğu gibi kalbimiz de ne yapar? Uyur. Ama Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın gözü uyur ama kalbi ne yapmazdı? Uyumazdı. Bu da aleyhissalatü vesselama özel kılınmıştır. Ve Ayşe annemize diyor ki ya Ayşe benim gözlerim uyur ancak kalbim uyumaz demiştir. Yine kardeşlerim ümmetinden ayrı olarak kendisi ön tarafı gördüğü gibi yani şöyle baktığı yönü o yanıya bakarken bile arkayı gören bir peygamberdir. Bu da kendisine ne yapılmıştır? Has kılınmıştır. Saflarınızı düzgün tutun çünkü ben sizin saflarınızın arasında şeytanın dolaştığını görüyorumdur. Ben önde yani arkada ne olduğunu, arkanızda da ne olduğunu gören biriyim diyor. Evet kardeşlerim. Yine ümmetinden ayrı olarak insanların duymadığını duyan birisiydi. Bu da kendisine nedir? Has kılınmıştır. Evet. Allah Resulü'nün bir sözünde şüphesiz ben sizin görmediğiniz gerçekleri görürüm. İşitmediklerinizi işitirim. Gök adeta gıcırdadı ve gıcırdaması da haktır diyerek ne yapıyor? Devam ediyor. Rabbim hepimize hayır versin. Yaz ayı geldi malum. Havalar sıcak. Biz terleyince ne kokarız? Birincisi ne yediğimizse onun kokusu Veyahut vücudumuzun ter kokusu ve yanımızdakini bu ne yapar? Rahatsız evet. eder. Ama Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam terlediğinde yatağında onun terini sahabe ne yapardı? Toplar ve bir şişeye koyardı. Onun teri asla pis ne yapmaz? Kokmaz. Mis gibi kokardı. Bu da Peygamberimize nedir? Has kılınmıştır. Düşünün. Herkesin teri pis kokuyor ama Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın teri miski okuyoruz. Evet. Yine ümmetinden ayrı olarak hanımlarının diğer kadınlara üstün kılınması Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a ayrı has kılınmıştır. Biliyorsunuz ümmete, Muhammed ümmetine evlilik kaça kadardır? Evet. Dört. E adam bekar. Niye evlendirmiyorsunuz? Daha birini bulamadıdan. Evet, dörde kadar helaldir ama aleyhissalatü vesselam'a sayılır. sınır nedir? Yoktur. Peygamberimize bu ne yapılmıştır? Has kılınmıştır, özel kılınmıştır. Ve bunun dışında Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'ın hanımları, Muhammed ümmetinde nedir? Anasıdır. O da o peygamberimize ne yapılmıştır? Has kılınmıştır. Onlar hiç kimseyle ne yapamazlar? Evlenemezler. Onlar Muhammed Ümmeti'nin nedir? Anasıdır. Bu ayet aynı zamanda bunu bildiren ayet nedir? Tilaveti baki ama hükmü en son ölen e, müminlerin annesiyle ne yapılmıştır? Hükmü düşmüştür. Yani nes konusunda tilaveti baki, hükmü nesk hükmüne ne yapmıştır? gelmiştir Evet. Ümmetinden ayrı olarak onun hastalığında ümmetinin iki kişinin acı çekmesi gibi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam acı çekmiştir. Bu da ona ne yapılmıştır? Has kılınmıştır. İlk hayatını okuduğum zamanlar bu bana çok garip gelmişti. Ama daha sonraları çok çok sonraları anladım bu meseleyi. Ölüm döşeğinde bile okursanız hayatını buz gibi diyor kuyulardan su getirirdik diyor hafızhanemiz elini koyardı, tastan boğuların çıktığını görüntüktür. Yani aleyhisselatü ve sellama hastalık acısı elem kat kat ne yapılmış, artırılmıştır. O da ona nedir? Has kılınmıştır. Bu da Allah'ın bir nedir? İmtihanıdır. Evet. Yine ümmetinden ayrı olarak ruhu kabzedilmeden önce kendisine muhayyer bırakılmıştır. Yaşayıp yaşamaması Ölüm meleği gelmiş. Kapıda bekliyor. Cibril geliyor. Kapıda diyor ziyaretçim var. İzin verirsen girecek. İzin vermezsen dönecek. Ne yapayım der gibi Allah Resulü'nün Cibril'e bakıyor. Sen bilirsin diyor. Yani Yine gelecek en son sözü Ayşe annemiz diyor ki refik isterim, refik isterim, refik isterim demiş. Ve ölüm meleği aleyhissalâtu vesselâmın izninden sonra girmiştir. Biliyorsunuz kardeşlerim, Mu'tezile'nin inkar ettiği meselelerden bir tanesi, ölüm meleğinin daha önce insanlara açıktan gelmesi var. Musa aleyhissalâma geldiğinde korkudan yumruğu vuruyor ve gözünü patlatıyor. Gözü patlayınca Ölüm meleği Musa Aleyhisselam'ı Allah Azze ve Celle'ye şikayet etmiştir. Ve Allah Azze ve Celle ölüm meleğinin gözünü iyileştirmiş. Ve daha sonra insanlara açıktan gelmeyi ne yapmıştır? Bırakmış ve bir sebebe binaen artık e, ne oldu? Halk krizi geçirdi. Ne oldu? Ya yaşlıydı zaten. Öldü. Hiç kimse ölüm meleğini ne yapmıyor? Görmüyor. Artık bir sebebe binaen e, halk ediliyor. Ama bu Allah Resulü Anis Sallallahu Aleyhi ve ne yapılmıştır? Has kılınmış, ölüm meleği izin vermeden içeriye ne yapılmamış, gelmemişler. Bu da Anis Sallallahu Aleyhi ve hasdır. Allah salatı selam etsin. Yine kardeşlerim, Allah Resulü Anis Sallallahu Aleyhi ve biz peygamberler miras bırakmayız, bizim bıraktığımız ilimdir. Biz nerede ölmüştük? oraya defnoluruz ve toprak bizim etimizi yemesi nedir? Haramdır demiştir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam öldüğü yer Ayşe annemizin neydi? Eviydi. Oraya da ne yapılmıştır? Defnedilmiştir. Ve onun bıraktığı miras neymiş? Beytul malındır. Bugün Şialar da hala onun davasını ne yaparlar? Giderler. Yani şekerim de şekerim derler. Evet. Yine ümmetinden ayrı olarak toprağın bedenini çürütmemesi ve kabrinde ümmetinin kendisine yaptığı salavatı ne yapar? Duyar. Yani biri giderken ya Allah Resulü'ne de selam söyle benim yerime de bir salatü selam demenize hiç gerek yok. Çünkü Allah bir melek tayin etmiştir. Sen şurada salatü selam onun üzerine olsun deyin. Hepiniz salavat getirin. Şu an bu salavatlarınızı Allah'ın halk ettiği bir melek peygamberimize onun takdir ettiği bir şekilde ne yapar? Götürür. Bu da peygamberimize ne yapılmıştır? Has kılınmıştır. Evet. Tabi bu konuda da bir rivayet var. Kim diyor benim adıma bir salavat istenirse de getirmezse onun burnu yerde. diyor. Evet. Allah bizleri doğru yola iletsin. Halklerimizi İslam'dan saptırmasın kardeşlerim. Kadıyaniliğin Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın son peygamber olduğu özelliğini reddetmesi Kadıyaniliğin Müslümanlar arasında yayılması meselesi var ki Kadıyanili kardeşlerim Hicri 14. asırda e, Hindistan'ın Kadiyan adlı köyünde İngilizlerin hüküm sürdüğü bir yerde çıkan bir mezheptir bugün Süleyman Ateş kardeşi Mustafa Ateş'in yaymaya çalıştığı bir mezheptir bu. Yoyov yol adı altında. Peygamberin, yani Peygamberimizin, peygamberlerin sonuncusu olduğunu inanmaması ve tekrar Peygamberin, Resul'un geleceği inancını yaymışlardır ki bu nedir? Küfürdür. Allah Azze ve Celle onu hatemül enbiya olarak göndermiştir. Peygamberlerin nedir? Mühürüdür, sonuncusudur. Ondan sonra ne bir nebi ne de bir Resul ne yapmayacaktır? Gelmeyecektir. Kim geleceğini söylerse ona yapmıştır? Dininden çıkmıştır. Allah Azze ve Celle hakkı hak bilip ona tabi olan batılı batıl bilip ondan uzak kalan samimi kullardan eylesin. Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve gereği gibi tanıyan, onun bütün özelliklerini öğrenip hayatını geçiren samimi insanlardan bizlere eylesin. Rabbim ona gereği gibi ümmet ve onun ashabının iman ettiği gibi bizlere iman etmeyi nasip etsin. Subhaneke Allahumma ve bihamdike. la ilaha illa ente. Estağfuruke ve tövbülü. <gülüyor> Elhamdülillah